hamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Vitamin düşünün. Vücudumuzun olmazsa olmazlarından bir tanesi. Rabbimiz Celle Celaluhu, sebepler alemindeyiz. Birçok şey için başka bir sebep var. Bir yere ulaşmak için bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Hayatta olabilmemiz de yememize, içmemize, uyumamıza bağlı. İşte o etmenlerden bir tanesi, Vücudumuzun en temel gereksinmelerinden biri vitaminler. Lakin vitamini bile dozunu aşarı kaldığınızda, aşırıya kaçtığınızda size zarar veriyor. Aynı şekilde spor çok güzeldir. Yürüyüş yapmak, koşmak, yüzmek ama bunları aşırıya kaçar şekilde yaparsak bunun zararlarını göreceğimizde muhakkaktır. Bilim dünyası da bunları söylüyor zaten. Aşırılık çok tehlikeli. Hatta ibadetlerde dahi. Sürekli ibadet etmek istiyorum diyen bir insan elbette kötü bir şey söylemiş olamaz. Ama hanımını, çoluğunu, çocuğunu veya kendisinin sorumluluğu olan mevzuları iteleyecek dereceye geldiğinde bu da bir sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Öyle ki, Az ama sürekli ibadetlerin yapılması, yani nafile ibadetlerden bahsediliyor önerilmiş. Bugün 100 salavat okuyacağım. Hayır hayır ben bugün 10 bin tane okuyacağım. Bir sene boyunca 10 bin salavat okuyacağım diye başlanıyor. İki gün üç gün geçtikten sonra veya belli bir süre bu başarılamıyor. Bu sefer diğer görevler de yapılmıyor. O halde. İbadetlerde bile aşırılığın olmamasını isteyen İslam bize hangi orta yolu gösteriyor? Bugün sizlerle beraber bunu araştırmaya çalışalım. Aşırılık neden tehlikelidir? İkili ilişkilerde de öyle. Biz mükemmel olmasını istiyoruz insanlar. Etrafımızdaki her şey mükemmel olmalı. Bana böyle davranmalı. Evim böyle olmalı, iş yerim böyle olmalı, patronum, müdürüm böyle konuşmalı. Hep meli malı etlerini kullanıyoruz. Neden? Mükemmelliğe çilik var. Kendimiz mükemmel olmadığımızı aslında bildiğimiz halde bunu iddia ediyoruz. Düşünün. Yemek yemeden duramıyoruz. Nasıl mükemmel olabilirsiniz? Uyumadan duramıyoruz. Özür dilerim, yediklerimizi defi hacetle çıkarmadan yaşayamıyoruz. Havadaki oksijen miktarı azıcık azasın yaşayamıyoruz. Dolayısıyla biz mükemmel olmadan nasıl insanlardan mükemmel olmalarını bekleriz? Küçücük bir hatalarında, bir yanlışlarında onları silebiliriz. Aşırılık, kardeşlerim, iyilik. Tam orta yol manasına geliyor. Orta yolda gitmek, itidalli olmak. Ortadan uzaklığı kadar iyiliğin azaldığını, tam tersine bir başka yere aşırıya gittiği zaman yine azalıp çoğaldığını görüyoruz. Bugün konuşmalarımızın arasında inşallah değinmeye çalışacağız. İslam inancının da evet bir olduğunu, hak yolun bir olduğunu biliyoruz ama sapık yolların, bozuk yolların olduğunu da, adına İslam da dense, kendilerini öyle de anlatsalar, birçok fırkanın olduğunu da görüyoruz. O kadar genel bir konu ki bu, aşırılık veya onun tam tersi olan, orta yoldan gitmek. İnşallah süremizi iyi kullanarak bu konuda bir beyin jimnastiği yapacağız sizlerle. Kardeşlerim, bir şeyin tam ortası diyebiliriz. Yani belli bir şeyin ortası. O şeyin ortası olduğu için her şeyin ortası olması lazım gelmiyor. Mesela ahlak bilgisinde kullanılan o ikinci bahsettiğimiz orta. Bunun için insanın huyu herkese göre farklı olabilir. Her insan aynı tepkileri veremez. Hatta zamana yere göre insanın tepkileri değişebilir. Mesela sendeki güzel huy bende olmayabilir. Onda iyi bir özellik var. Bu bende olmayabilir. Hatta bir zamanda iyi denilen bir huy başka zamanda iyi olmayabilir. Yani yerinde, zamanında kullanılmadığı için. O yüzden alimlerimiz eserlerinde vasati demişler. Ortalama miktarlarda bir kul ol. İnsanlarla ilişkilerinde, eşyaya karşı sevginde çalışma hayatında, karı koca ilişkilerinde ne düşünürsen düşün orta yollu ol. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurdu. Allah dinde sizin için hiçbir zorluk kılmamıştır. Hadis-i şeriflerde de geçer. Din kolaydır. Onda zorluk ve zorlanmak yoktur. Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez buyruluyor. Büyüklerimizin güzel tabirleri var. Onlardan bir tanesi, genelde nenelerimiz bunu söylerler. Evladım sakın bu övdümü unutma. Bugün moralim bozuk olabilir. Ağlıyorsun, bu niye böyle diyorsun? Unutma ki Rabbim dağına göre kar yağdırır. Daha ne kadar büyükse o kadar. Aynen ayette aktarıldığı gibi. Taşıyamayacağımız zaten bize verilmiyor. Ha biz aciz olduğumuz için hocalarımızın da tabiriyle zayıfız. Dolayısıyla fıtrattan gelen bu özellik bizi bazen sanki hayata karşı yenilmişiz gibi anlamamıza vesile oluyor. Düşünün lütfen. Ramazan ayı orucu geçti inşallah. Önümüzdeki Ramazanlara kavuşmak bize nasip olur. Amin. Ramazan ayı orucunu Rabbimiz herkese farz kılıyor müminlere. Oruç tutabilecek insanlara herhangi bir özrü yoksa ve 7-8 yaşındaki bir çocuk da orucunu tutabiliyor. 60-70-80 yaşındaki nenelerimiz, dedelerimiz de orucunu tutabiliyor. 7 yaşındaki bir yavru da namazını 5 vakit kılabileceği zorlanmayacağı gibi ilerleyen yaştakiler de kılabiliyor. Namazda okuyacağımız en azından o kısa sureler 7 yaşındaki bir çocuk da bunu ezbere okuyabileceği gibi öteki de okuyabiliyor. Yani her insanın 7'den 77'ye derler ya ibadetlerde kolaylık içerisinde bunları yapabilmesi için mükemmel bir dindir. Zor bir şey yoktur. Sadece nefsimize zor gelir. Kişinin gücünün yetmeyeceği şeyle sorumlu tutulmadığını gösteren bir örnek var. Asr-ı Saadet'te Ebu Hureyre radiyallahu anh, anlatıyor. Kedilerin babası denilen zat. Bir defa diyor, Peygamberimizin yanında otururken birisi geldi ve ''Ey Allah'ın evçisi'' dedi. ''Ben öldüm, öldüm.'' Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ''Sana ne oldu ki?'' diye sorunca, adam, ''Ey Allah'ın elçisi.'' dedi, ''Ben oruçluyken eşime yaklaştım.'' Anlatıyor Ebu Hureyre radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu ki, ''Hürriyetine kavuşturacak bir köle bulabilir misin?'' ''Bulamam.'' dedi adam. Yine, ''Öyleyse.'' dedi, ''İki ay peş peşe oruç tutmaya gücün yeter mi?'' Adam, hayır dedi, gücüm yetmez. Zaten ben bu felakete oruç yüzünden uğramadım mı diye de düşündü. Efendimiz aleyhisselam, atmış yoksulu doyurabilir misin deyince adam, hayır dedi, fakir olduğunu söyledi. Anlatıyor ki, bizde ne olacağını beklerken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme içi hurma dolu bir zembil getirildi. Peygamberimiz, hani adam nerede buyurdu adam, buradayım diye ayağa kalktı. Peygamberimiz, bu hurmayı al, yoksullara sadaka olarak dağıt buyurdu. Benden fakir bir yoksula mı vereceğim efendim? Allah'a yemin ederim ki, Medine'nin karataşlığı iki tarafında, benim ailemden daha fakir bir aile yoktur dedi. Bunun üzerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dişleri görülünceye kadar tebessüm etti. Sonra da adama haydi bu hurmayı al ve ailene götür buyurdu. Ne kadar güzel zamanlarmış. Bir derdi olduğu zaman hemen yanına koşarlar bu çözümlere vakıf olurlarmış. Buhari ve Müslüm'de geçiyor bu olay. Oruç tutmaya niyet eden bu kişi, cinsi ilişkide bulunmak suretiyle, dinen evet, suç sayılan bir iş yapmış. Ceza olarak köleyi azat etmesi, serbest bırakması söylenmiş. Ekonomik durumu müsait değil. Bunu yapamayacağını söylemiş. İki ay aralıksız oruç tutması söylenmiş. Buna gücünün yetmeyeceğini, zaten oruçluyken bu, hatayı yaptığını, korktuğunu söylemiş. 60 tane fakiri doyur dendiği zaman fakir olduğunu bunu da yapamayacağını söylemiş. Ve sonrasında da hediye babında da bir sepet hurma almış. Hiç olmazsa bunu dağıt ve onu da benden başkası şu anda daha fakir olmadığı için nasıl dağıtacağım hediye olarak almış gitmiş. Bu bizim için bir örnek olmalı. Güzel dinimiz evet, zorluk dini değildir. Bu konuda bir yanlış anlama var. O da şu, İslam'da zorluk yoktur, eşittir. Bir insan istediği gibi namazını kılmayabilir. Beş vakit değil, üç vakit kılarım. Veya şu bana göre böyledir. Kur'an'daki bu mevzuya haşa katılmıyorum. Bu cesareti şeytandan aldığını insanların unutmamamız lazım. Alimlerimizin bu konuda kesin bir kararı var. Kur'an ve sünnete inanan her insan eğer namazı kılıyor diyelim orucunu tutuyor ama ahiret yoktur diyor ne namazı ne de diğer inancı onu kurtarıyor. İslam akidelerinden bir tanesini bilerek isteyerek reddeden Kur'an'ın eksik olduğunu söyleyen, namazın olmadığını vesaire söyleyen insanlar, Allah korusun, dinden çıkarlar. Buradaki ölçümüz ne olacak? Madem aşırılıktan bahsediyoruz, ben eğer namaz kılmıyorsam, çok büyük bir hata yaptığımı bileceğim. Eğer oruç tutmuyorsam, bunun Allah'ın bir farzı emri olduğunu bileceğim. Ama bunu yapmıyor olmak ayrı ki bunun çok önemli ve ağır cezaları var Allah korusun, lakin bir de şu var, bunlara hiç inanmamak. Öyle ki namazın farz olduğunu bildiği halde, tembelliğinden dolayı, gevşekliğinden dolayı, farklı farklı bahaneler öne sürerek, ama bunun Allah'ın bir farzı ve öldüğü zaman bu yapmadıklarının hesabını vereceğini bilen bir insan, aynı şekilde değerlendirilmez. Yine Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Bir bedevi mescide girdi, su dökündü. Yani küçük abdestini yaptı diyelim. İnsanlar çok sinirlendi. Onun üzerine yürüdüler, başına üşüştüler, linç edecekler neredeyse. Bu sahneyi gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakın. Oraya bir kova su dökün temizleyin. ''Çünkü siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, güçleştirici olarak gönderilmediniz.'' buyurdu. Sonra da o Bedevi'yi çağırdı, kendisine ''Bu mescitler ne su dökülmek ne de başka pislik veya büyük abdest için yapılmamıştır. Bunlar Allah'ı anmak, namaz kılmak ve Kur'an okumak için yapılmıştır.'' diye güzel güzel nasihat etti. ve. Anlatıldığına göre o Bedevi de hem oraya yerleşti, hayatı boyunca bu nasihatleri aklından çıkarmadı ve güzel davrandı. Dinde dini hükümlerin yerine getirilmesinde zorluk yok. Lakin Müslüman bir insan kadını ile namazını kılmaya, orucunu tutmaya, haramlardan uzak kalmaya, ve emirleri yapmaya mecburdur. Bunu iyi anlamak gerekir. Yapamıyor olmak, tembellik ve sonuçlarına katlanmak ayrıdır. Dinde zorlama yoktur kelimesini ezip bükerek sakız gibi, demek ki bana göre böyle olur, Ahmet'e, Mehmet'e göre böyle olur dersek, o zaman ortalıkta İslam, İslam diye on binlerce İslam ortaya çıkar. Mesela namazda ayakta durmamız gerekiyor. Bu, Fars namazın içinde ve dışında olması gerekenler var ya onlardan bir tanesi biliyorsunuz kıyamdır ayakta duruyoruz Peki ayakta duramayacak olanlar hasta olanlar hastahanede olanlar ameliyat olmuş başı dönüyor vesaire onlar içinde bir kolaylık var oturarak kılacak oturarak kılamıyor ayakları üzerinde duramayacak ve kolları da diyelim çalışmıyor başı dönüyor göz ucuyla bile secde edebiliyor. Peki, ayakta duracağım diye kendisini zorlarsa, bu hem lüzumlu bir şey değil ve Allah'ın ona verdiği kolaylığı kullanmadığı için kendisine ceza olarak bile dönebilir. Diyelim ki, hem kendisini hem de başka insanların hayatını tehlikeye atacak derecede kendisine izin müsaade verildiği halde ibadetleri yapmak istemek gibi başıyla namaz oluyor. Rükû ve secdeler yapılabiliyor. Mesela abdeste. Abdest olmadan biz namaz kılamıyoruz. Hatta abdeste dirseklerimize kadar suyu getirmedik. Veya ensemizin bir kısmı olması gereken kadar ıslanmadı. Kulak memelerimiz vesaire unuttuk diyelim. Bununla ilgili mesela fıkhi hükümler var değil mi? Namazımız olmuyor. Tekrar kılmamız gerekiyor. Bazı durumlarda ...sevabını kaçırıyoruz vesaire. Ama bakın eğer su bulamazsanız toprakla ne yapıyorsunuz? Abdest alabiliyorsunuz. Hatta hastahanelerde belki büyükleriniz vardır veya sizin başınıza gelmiştir. Ne kullanılıyor? Şöyle bir kiremit, doğal bir taş parçası oluyor ki onu bulamadı o da yok diyelim. Namazsızlık o kadar büyük bir tehlike ki hastahanede gözümle gördüğüm bir durum bu. O zamanlar tabi bu bilgilere haiz olmadığım için anlayamamıştım. Bu amca niye hastahanenin duvarına ellerini sürüyor diye. Etrafındakiler de bir şey getirmemişler. Yoğun bakım ünitesinde yatıyor. Azıcık böyle parmağını dokunduruyor, bir şeyler yapıyor. Sonra anladık. Zaman geçti. Teyemmüm ediyor. Yok. Her tarafında Kablolar bağlı, aletler, edevatlar var. Zaten kalkamayacağı gibi etraftaki hiç kimseden bir şey isteyemiyor. Parmağını dokunduruyor, niyet ediyor. Ya Rabbi ne olur kabul eyle. Şu an ne abdest alabiliyorum, ne doğrulabiliyorum. Şu parmağımla dokunabildiğim duvardan bu abdestimi aldığımı ne olur kabul eyle. İslam dini böyle bir din. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün yolda yürürlerken karşıdan üç kişinin geldiğini gördü. İki tane genç delikanlı, aralarında çok yaşlı, zar zor yürüyen birisi var. Yani iki oğlu babalarını almışlar. Buna ne oldu diye sordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü dedi. Yürüyerek Kabe'ye gitmeye adamıştı babamız kendini. Bunun üzerine buyurdu ki, ''Ey ihtiyar, sen bin. Zira Allah bu şekilde kendine eziyet ederek yapacağın ibadetten beridir. Yani bunu senden istemiyor. Böyle bir emir vermedi sana.'' Yine buna benzer i̇bn Abbas radiyallahu an anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla bir gün konuşurken ayakta duran bir adam gördü. Onun kim olduğunu sordu. Şu kişidir dediler, ismini söylediler. Güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamış kendisine. Yani bir durumdan dolayı ceza vermiş. Gölgede durmayacağım, hep ayakta kalacağım. Efendim işte, hiç kimseyle konuşmayacağım ve sürekli oruç tutacağım diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam aşırılıktan bahsediyoruz bugün ya. Bakın ne buyurdu. ''Aferin, ne güzel yapıyor.'' Bu şekilde ''Cenneti kazandı.'' buyurmadı. Buyurdu ki, ''Ona söyleyiniz, konuşsun, gölgelensin, otursun ama orucunu da tamamlasın.'' ''Biliyorsunuz ki hocalarımızın sohbetlerinde defaatle dile getirildi. Allahu Teala'nın bizim kestiğimiz kurbanlara ihtiyacı yok.'' Kurbanlıklar da O'nun, insan da O'nun, yeryüzü O'nun. İstediği her şeyi ol emriyle yaratan Celle Celaluhu. Bizim namazlarımıza, oruçlarımıza da ihtiyaç yok. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. İhtiyacı olan bizleriz. Muhtaç olan bizleriz. Ne dedik az önce? Yemeden duramıyoruz. Değil mi? Tükürük bezimiz, affederseniz, yutkunuyoruz Değil mi? O küçücük tükrük olmasa nefes darlığı çekiyoruz ve hastahanelik oluyoruz. Küçücük bir mercimek tanesi, hatta onun 10 on katı küçüğünü düşünün. Bir ekmek kırıntısı boğazımıza geliyor, nefes borumuza takıldığı zaman sanki ölecek gibi tepkiler veriyoruz. öğre öğre, öğre öksürmeye çalışıyoruz. Rengimiz değişiyor. Biz ihtiyaç sahibiyiz. Biz muhtaçız. Allahu Teala'nın ne bizim paramıza, ne ibadetlerimize, ne de kesilen kurbanlara ihtiyacı var. Bunlar bizim için gerekli olanlar. O açıdan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam hiçbir aşırılığı onaylamamış arkadaşlar. Bu sadece bu ana kadar konuştuğumuz, biraz daha konuşacağız, dinimizle ilgili şeyler, ikili ilişkilerdeki aşırılıkların ne kadar zararlı olduğunu da birazdan anlatmaya çalışacağız. Devam edelim şimdi. Mesela çocukluğu müddetinde bir 10 yıla kadar kendisinin yanında yaşamış Enes radiyallahu an var. O anlatıyor şimdi size anlatacağımı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defa mescide girdi. İki tane direğin arasında gerilen bir ip gördü. ''Bu ip nedir?'' dedi. Efendim Zeynep'indir dediler. Yorulduğu zaman namazda o ipe tutunur. Öyle namazına devam eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ipi çözün buyurdu. Ve devam etti. Sizin herhangi biriniz istekli olduğu sürece namaz kılsın. Yorulunca da yatsın ve uyusun. Öyle zorlanarak ibadet yapılmaz buyurdu. Yani farz ibadetlerde bu geçerli olmuyor ama nafile ibadetlerde kendinizi ne kadar yorarsanız, yarın belki ondan uzak kalacaksınız, nefsinize ağır gelecek. Bu bizim için de geçerli biliyorsunuz. Program başında değinmeye çalışmıştık, onu sizlerle biraz paylaşmak istiyorum. Kendi kendimize sözler veriyoruz. Mesela namaza başladık, namaza başlamamız gereken zamandan bu zamana kadar, ne kadar namaz borcumuz var yani kaza namazı kılmamız gerekiyor şu kadar bugün kılacağım yarın kılacağım derken seneler geçiyor sonra aklımız başımıza geliyor diyelim diyoruz ki bugün bir aylık namazımı kılacağım eyvah yüzlerce rekatlık bir şey bugün onu kıldın zar zor ertesi gün bunu kılamıyorsun halbuki her vaktin farzını eda ettikten sonra veya işte sünneti bittiği o vakit namazı bir tanesini kılmış olsak ve bir sene ömrümüz olsa da onu tamamlasak bir senelik kaza namazımız bitmiş olacak Allah'ın izniyle. Ölsek bile o minbalde yargılanacağız. Eserlerde bu geçiyor. Çünkü o kişi o namazlarını kılabilmek için azimliydi Ölmeseydi, 20 sene geçseydi, 20 seneyi tamamlayacaktı diye. Bu Kur'an öğrenmek için de böyledir. Niyetler çok önemli. Ama bugünkü programımızın mahiyetinde olduğu gibi arkadaşlar, zikir çekerken de, bir adamız olduğunda da, şu kadar salavat okuyacağım, bu kadar bu zikirleri çekeceğim diyoruz, şu sayfaları okuyacağım Kur'an-ı Kerim'den, bunu ne kadar fazlalaştırırsanız, o kadar eksik kalıyor. Yapamıyorsunuz. O yüzden büyüklerimiz diyor ki Kardeşim, sen bir şey yapacağın zaman az, ölçülü ve sürekli yap. Bugün 10 sayfa okudum. Ertesi gün hiç okumadın. 3 gün geçti, bir sayfa okudun. Öyle yapacağına her gün bir sayfa oku Kur'an. Okuyamadın mı? Yarım sayfa oku. Okuyamadın mı? Kur'an-ı Kerim içinde geçen namaz okuduğun, Nas, felak, ihlas, onlardan oku. Bugün 10.000 bin salavat okuyacağım her gün. Üç gün sonra okuyabiliyorsan devam et. Ama nefsine ağır gelip de bu salavat okumak beni çok sıkıyor. Haşa. Bu hale gelecekse 10 tane okuyu ver ama sürekli yap. Güzel dinimizin bu konudaki tavsiyelerini paylaşmaya devam edelim. Birazdan ikili ilişkilerdeki boyutuna bakacağız. Kardeşlerim Enes bin Malik yine radiyallahu an anlatıyor. Bir defa Ashab'tan üç kişi geldi. Kim bunlar? İsimlerini de söyleyelim. Hazreti Ali radiyallahu an, Abdullah bin Amr bin As radiyallahu an ve Hazreti Osman radiyallahu. Anh. Efendimizin aleyhissalatu vesselam gizli ibadetini sormak, öğrenmek üzere Peygamberimizin hanımlarının evlerine geldiler. Ve Peygamberimizin saygıdeğer eşlerinden sordular. Yani geceleri ne yapıyor Efendimiz Aleyhisselam? Aynılarını yapmak istiyorlar. Bu üç değerli zata annelerimiz, Peygamberimizin evde yaptığı ibadetleri anlatınca şaşırdılar. Biz elbette böyle şeyler yapamayız. Hiç şüphe yok ki Allah peygamberinin geçmişi olan ve gelecekte işlenmesi muhtemel bulunan bütün günahlarını mağfiret buyurmuştur derler. Biz onun gibi geceleri şu kadar namaz bu kadar efendim ibadet sıralı yapamayız ki gibi. Sonra ne olmuş? Bir karar vermişler. İçlerinden bir tanesi hangisi eserlerde değişik rivayetler var. Demiş ki ben geceleri sürekli ibadet edeceğim. Her gece. Diğeri demiş, ben de devamlı oruç tutacağım. Hani bir gün tut, bir gün tutma değil. Sürekli oruç tutacağım. Üçüncüsü de, ben de demiş, hanımımdan ayrı yaşayacağım veya evlenmeyeceğim, yaklaşmayacağım. Bu üç değerli zat, bunları konuşurken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına geliyor, onları duyuyor. Siz, siz, Şöyle şöyle söyleyen kimselersiniz değil mi? Fakat şunu iyi biliniz ki, ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve günahlardan en çok korunanınız. Bununla beraber bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Gecenin bir kısmında kalkar namaz kılarım, bir kısmında yatar uyurum. Kadınlarla da evlenirim. İşte benim sünnetim budur. Her kim benim bu yolumdan gitmez de ondan yüz çevirirse benden değildir. Böylelikle neyi öğrenmiş oluyoruz? Peygamberimiz aleyhisselamın kendi sünnetinin orta yolda olduğunu, bu orta yolu izlemeyenlerin onun sünnetinden ayrılmış olacaklarını bildiriyor. Peki, Efendimiz aleyhisselam kendisi mi bu kuralları ortaya koydu? Hayır. Zaten Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i 20 küsur senede indirdi. Kendisi indirilen Kur'an'ı bizlere anlattı. Dolayısıyla kendi hayatında uygulayarak, yaşayarak Kur'an ahlakıyla bu hale geldi. Dolayısıyla Allah'ın istediklerinden ayrı bir şey kendisi buyurmamıştır. Birçok örnek var aşırılık konusunda. Mesela Ebu Cuhve anlatıyor radiyallahu anh. Efendimiz diyor aleyhissalatu vesselam ashabtan birbirlerini kardeş yapıyor ya sahabelerin Selman radiyallahu anla Ebu Derda radiyallahu anh'ı kardeş yapmış o zaman. Bir defa Selman Ebu Derda'yı ziyarete gidiyor. Hal hatır soracak. Bakıyor ki uzaktan Ebu Derda'nın eşi eski elbiseler içerisinde. Ebu Derda da varlıklı birisi. Şaşırıyor tabii Selman. Kardeşinin eşine, "Bu hal nedir kardeşim? Siz niye böyle eski elbiseler giyiyorsunuz?" deyince Ebu Derda'nın eşi, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile bir işi yok kardeşim." diye cevap verdi. Biraz zaman geçti, diyor. Ebu Derda geldi. Kardeşi için yani Selman için radıyallahu an yemek hazırladı. Ben oruçluyum dedi siz buyurun. Selman vallahi dedi bu orucu bozacaksın. Sen yemezsen ben de yemeyeceğim. Olayı nakleden Ebu Cuhve diyor ki Ebu Derda da orucunu bozup misafiriyle yedi. Tabi Ramazan orucu değil bu. Onu söyleyelim. Neyse diyor akşam olunca yattılar. Ebu Derda daha yeni yatmıştı ki ibadete hazırlandı. Selman ona, Uyu dedi. Ebu derda uyudu. Bir müddet sonra kalkacak oldu. Selman yine, Uyu dedi. Ebu derda uyudu. Yine kalkacak oldu. Tekrar uyu dedi. Gecenin sonu olunca, Selman, Ebu Derdağ'a, Şimdi kalk dedi. Her ikisi de kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman, kardeşi Ebu Derda'ya şöyle dedi. Kardeşim, senin üzerinde Rabbinin hakkı vardır. Nefsinin hakkı vardır. Ailenin de hakkı vardır. Her hak sahibini bil ve hakkını ver. Bitmiyor bu olay. Ebu Derda radıyallahu an bu olayı peygamberimize anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba doğru mu bu anlattıkları diye Efendimiz Aleyhisselam'da Selman doğru söylemiştir buyuruyor. Bir sene boyunca oruç tutacağım, her gece şu kadar Kur'an okuyacağım vesaire. bunların sürekliliğini belli bir zamandan sonra yitirdiğini biliyoruz. Mesela çok oruç tutan bir insana da ne buyuruldu? Davud Aleyhisselam gibi oruç tut. Bir gün tuttu, bir gün yedi gibi. Kardeşlerim, bu mevzuda tam sizlerle beraber önemli yerlere girdiğimizde Hz. Ayşe annemiz ile alakalı da yaşanmış bir durumu paylaşmak istiyorum. Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında bir kadın oturuyor Ayşe annemizin. ''Bu kadın kimdir?'' buyurunca ''Filan kadındır'' dedi ve kıldığı nafile namazlarını uzun uzun anlatmaya başladı. Ben şöyle yapıyorum efendim, şu saatte bunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Uzatma, gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki, siz usanmadıkça Allah da usanmaz. Ne demek? Yani senin gücünü kat kat aşacak şekilde de ibadet etsen, İbadetleri Allah kabul eder. Fakat hiçbir zaman işinizi, gücünüzü bırakıp bütün vaktinizi ibadete ayırmayın. Bunu da istemez. Onun en sevdiği ibadet, az da olsa devamlılığı olan ibadettir. Bunun altını bir kez daha çizelim. Farz ibadetler mecbur, kesin kez yapıldıktan sonra, nafile kılınacağı zaman veya Zikir örneği vermiştik. Sizin kolayınıza gelen ama her gün yapabileceklerinizi değerlendirin. Yine Müslüman'ın görevleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak değil ki, sadece Kur'an okumak değil ki. Evlendiyse kocasına, hanımına sorumluluğu var. Çocuklarına, komşularına, toplumuna, milletine karşı görevleri var. Bu görevlerini ihmal ederek sadece nafile ibadetlerle meşgul olması makbul değil. Nafile ibadet dediğimiz ne peki? Allahu Teala'nın farz ibadetleri vardır. Namaz gibi, Ramazan ayında oruç gibi. Eğer zekat vermek gerekiyorsa zekat gibi. Yine eğer maddi durumu hesaplanır, mecbursa hacca gitmek gibi. Ama bunların dışında nafilelerde diğer görevlerin yapılmasına engel oluyorsa bu nafile ibadeti terk etmek gerekmekte. Maalesef bunun örneklerini ikili ilişkiler dediğimiz yani karı koca ilişkilerinde görüyoruz. Müsaadenizle biraz da bu minvalden bakmak istiyorum. Bir koca hanımından su istiyor. Rahatsız diyelim. Uzanmış başı dönmüş. Hanımı da o anda zikir çekiyor. Şöyle dışarıdan baktığınız zaman duruma o hanımefendi duymamazlıktan geliyor veya biraz geciktiriyor suyu herhangi bir sorun yokmuş gibi çünkü Allah indinde ibadet etmek çok daha üstün ya akla bu geliyor ama alimlerimiz diyor ki nafile olan şeylerde Müslümanın Müslüman üzerindeki görevleri daha evvelden gelir bu ne demektir? Kalkacağız suyu getireceğiz Sonra devam edeceğiz. Veya hanımının, çocuğunun bir isteği var kendisinden, ilgi bekliyorlar. Adam akşama kadar çalışmış, eve geldiğim zaman da biraz ibadet etmek istiyorum. Ne hanımı görmek istiyorum, ne çoluğu çocuğu diyemez. Ebedi namazlanıklar, farz olan e, ibadetlerini yerine getirir. Ama hanımının da, çocuğunun da kendisinden neyi var? Hakkı vardır. Başka bir örnek, bu da son olsun. Efendim iş yerindeki müdürü, şefi, patronu onu görecek diye çok güzel giyinen bir adam. Tertemiz böyle berrak ama eve gittiği zaman böyle peşmurde şekilde dişlerini fırçalamadan efendim çorapları leş gibi bir şekilde evde bulunan bir insan. Bunlara gerek yok. Herkesin birbiri üzerinde hakları var. Bugün aşırılığı konuşuyoruz ya, duygusal ihtiyacımız var. Ne kadar aşırıya kaçarsak ilişkilerde, kendimiz fedakarlık yaparsak ki bunda aşırıya kaçarsak, o kadar da farkında olmasak da ihtiyacımız, duygusal ihtiyacımız artıyor. Çalıştıkça daha çok kazanmak gerektiği gibi, daha çok talep etme hakkı buluyoruz o zaman kendimizde. Ve karşımızdaki insan, kocamız, karımız, bu talepleri karşılamadığı zaman da, değersizlik yaşatan ilgiden mahrum eden kişiye karşı öfkeleniyoruz daha kötü davranıyoruz ve sonra işte evliliklerde sorunlar başlıyor ilgisiz eş saldırgan bir eşe dönüşüyor ama bunların temeline baktığınız zaman aşırı bir beklenti olduğunu ortaya çıkıyor bunu görüyoruz ne kadar fedakarlık o kadar beklentiyi getirir ne kadar beklentiniz varsa o kadar hayal kırıklığınız olur ne kadar hayal kırıklığınız olursa o kadar öfkeniz olur bir kez daha size anlatayım mı bunu bazen not alan arkadaşlarımız oluyor fedakarlık tekrar ediyorum çok güzeldir ama bugün biz aşırılığı konuşuyoruz aşırı fedakarlık neyi getiriyor biliyor musunuz? O kadar beklenti içinde olmayı gerektiriyor. Ben bunu yaptım, kocam için, hanımım için. Şunu yaptım, bunu yaptım. O kadar beklentim var. Şöyle davranmalı bana, böyle davranmalı. Ne kadar beklentin var, o kadar hayal kırıklığın olur. Böyle davranmalıydı, böyle konuşmalıydı, beni böyle savunmalıydı. Bunların çoğuna kavuşamayacağın için hayal kırıklığı, Yaşayacaksın Ve ne kadar hayal kırıklığı varsa o insana karşı o kadar öfke içinde olacaksın. Peki ne yapabilirdik? Onun yerine her şeyi yaptığınızda, fedakarlıkları görev gibi üstlendiğinizde, onun size yardım etmesini farkında olmadan engellemiş oldunuz. Mazeretiniz var tabii, zamanı yok, çok yoruluyor, işleri yoğun. Ama... Bütün bunları bilerek siz o evliliği yaptınız. Sadece sizinle ilgilenmesi için tüm sorunları ortadan kaldırırken farkında olmadan zarar verdiniz. İletişimin nedeni olan yardımlaşmayı bitirmiş oldunuz. O yüzden hem koca hem hanım kendi görevlerini bilecekler. Evliliğin sorumluluğu sadece kocada veya hanımda olmayacak. Aşırı fedakarlık, karşıdakinin görevlerini almaktır. Kendinden yemektir, cebinden tüketmektir. Ama daha sonra da eşler arasında büyük bir sorun çıkıyor. Kardeşlerim, bu mevzuyu da lütfen unutmayın. Ben saçımı süpürge ettim. Sadece eşler için değil, çocuklar için de böyle. Kendimi mahvettim, paraladım, gençliğim gitti, şöyle oldu, böyle oldu. Ne için? Bunun için. Ne istiyor aslında? Bunun karşılığını istiyor. Bunu söyleyen kişi. Peki, baştan böyle düşünmeseydik, yapabileceğimiz kadarını yapmak ve Allah'ın sadece bir emanet olarak çocuğu verdiğini bilsek, vicdanen ben bunları yaptım ama kendimi parçalamama, saçımı süpürge etmeme, aşırı fedakarlıkta bulunmama gerek yoktu, deyip de görevlerimi sadece yapsam, Allah'a sığınsam, belki böyle hasta olmayacaktım. Sebepler alemindeyiz. Hastalıkların da sebeplerine bakıyoruz, içi attıklarımız olarak karşımıza çıkıyor. O açıdan, çocuğunla, hanımınla, kocanla, iş yerindeki insanla, sosyal medyada konuştuğun birisiyle, ne olursa olsun, aşırı Fedakarlık veya bununla ilgili olarak efendim, tevazu bilmem girmeyeceğiz. Onunla ilgili bazı konular var. Onlara da müsaadenizle geçelim. Mesela kibirlenmek büyük hatalardan bir tanesi. Ama aşırı tevazu da sıkıntı. Bakın tevazu nedir? Kendinden aşağı olanlara tevazu göstermek. Ama bunun aşırıya kaçmaması gerekiyor. Aşırı olduğu zaman da sıkıntı oluyor. Mesela senin hakkında birisi bir şey söylüyor diyelim. Yok efendim sizin o teveccühünüzdür bilmem nedir falan tevazu gösteriyoruz. Tamam bunda sıkıntı yok. Ama kendini aşırıya gösterecek şekilde de bunun olmaması gerekiyor. Bunun da dinen caiz olmadığı açıklanmış. Bir hadisi şerifte temelluk... Müslüman ahlakından değildir. Buyruluyor Temelluk ne? Aşırı tevazu. Sevgide de aşırılık büyük bir tehlike. Bunu nerede görüyoruz? Mesela İsa aleyhisselam bir peygamberdir. Lakin Hristiyanlar ifrata düşmüşler. Aşırılığa geçmişler. Neden? Haşa sümme haşa Allahü u Teala'nın oğlu diyebilmişler. Bu cüreti göstermişler. Annesine İhtira etmiş Yahudiler mesela onlar da aşırılığa düşmüşler Tevbe suresinde de geçtiği üzere 30. ayette bu olay buyuruyor ki Yahudiler Uzeyre Hristiyanlar da Mesih'e Allah'ın oğlu dediler daha önceki kafirlerin melekler Allah'ın kızlarıdır diyenlerin sözlerine benziyor Allah onları kahretsin nasıl da sapıtıyorlar Orada da aşırılık var. Yani severken de böyle. Peki ben hanımımı nasıl seveceğim? Hristiyanların veya Yahudilerin işte peygamberlerin ilahlaştırdıkları sözde, minvalde. Bunda da bir denge olmalı mı? Evet olmalı. Hanımın da, kocan da, çocuğun da, annem baban da gelip geçici. Asl olana itibar. Gelip geçene değil. Seveceğiz, hakkını gözeteceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Çok basit. Kadının kocası hakkında, kocanın hanımı hakkında hakları var. Öyle yüzlerce hak değil. Alıp okuyacağız ilm halde. Sohbetleri dinleyeceğiz. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları ne? Ona bakacağız. Aşırıya kaçmayacağız. Mesela sevgi konusunda Hazreti Ali radıyallahu an. Hangi Müslüman sevmez ki? Öyle yiğit bir insanı. Ama Hazreti Ali radiyallahu An efendimizi sevmeyenler de var. Mesela Yezidiler var. Hazreti Ali'yi haşa ve haşa peygamber veya efendim ilahlaştıranlar var. Peki burada denge nedir? İslam dininin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölçüsüdür işte. Peygamber efendimiz nasıl seviyorsa Ali'yi radiyallahu An biz de öyle seveceğiz bu kadar ne değersizleştirmeye çalışacağız haddimiz olmadan ne de yere göğe sığdıramayacak bir hale geleceğiz bizim ölçümüz var İslam o kadar güzel ve o kadar mükemmel ki 14 asır öncesinde indirilmiş ama 2020 senesindeyiz ve kıyamet ne zaman kopacak bilmiyoruz o zamana kadar böyle hükümler var içerisinde her insanın anlayabileceği uyabileceği şekilde ölçü var benim dinim ne yazıyor? Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bu, aşırıya kaçmayacağız. Bazen aşırı sevmek neye sebebiyet veriyor? O kişinin hatalarını görmüyor olmamıza sebebiyet veriyor. Aşkın gözü kördür derler ya, aslında bazı ibretlik hadiseler var, bazı görünenler var, o insanın diyelim güvenilir olmadığı ile alakalı ama görmüyor. Çok sevdiği için aşırıya kaçtığı için bu sefer pişman oluyor yıllar geçiyor. Bu siyasette de bu bilmem nerenin yöneticiliğinde de bu cemaat sevdasında da bu ırkçılıkta da her yerde var. Aşırılığın hepsi al aşağı. Ben şu memleketi çok seviyorum. Herkes memleketini sever ama senin memleketin adamdır. Diğer, memleketteki insanlar beş para etmez diyemezsin. Ha desen bile zaten, senin acizliğindir. Veya, ben şu ırktanım, bu ırktakiler şöyle insanlardır. O zaman sana sorarlar, ''Hey zavallı, sen dünyaya ne zaman geleceğine kendin mi karar verdin? Anne babanı kendin mi seçtin? Ben buralıyım deyip hava atıyorsun ya ırkından dolayı, memleketinden dolayı.'' Diğerleri, İnsan değil sana göre. Sen mi karar verdin? ırkını? O yüzden aşırılığın hiçbir şekilde hoş karşılanmadığını bileceğiz. İslamiyet ortadan gitmeyi hedefler ve bize emreder. Taşkınlık yapmak ifrattır. Hafife almak, geride kalmak tefrittir. Yani ifrat ve tefrit. Bunu çok duyarız. Aşırı gittiniz, İfrat. Ya ne gerek var aman boşver. Geride kaldınız ama baya bir geride kaldınız. Önemsemediniz bu da tefrittir. İkisi de uçtur, ikisi de kötüdür. Ama hak ortadadır. Orta yolda gitmektir. Vasat derler ortadan gitmek. Kıyafette mesela. İnsanlarla konuşurken. Değil mi? Hep orta yoldan gitmek. Ne çok fazla ilgi çekecek bir kıyafet. Ne de kirli, yırtık, pis bir şekilde dolaşmak. Ortadan gitmek. Mesela yıllar önce bir sohbette dinlemiştim. Saç tıraşında bile. Yani şöyle mi böyle mi? Genelde ne oluyorsa öyle. İyilik orta yoldur. Ve şunu da unutmayacağız. Çok yiyip içmek ifrattır. Çok az yemek tefrittir. Neydi ifrat? Fazlası. Tefrit azı. Çok yemekte zararlıdır, çok az yemek yemekte zararlıdır. Mesela acele etmek ifrattır, tembellik tefrittir. İsraf etmek ifrattır, yani fazla, cimrilik tefrittir. Peki bunun orta yolu nedir? Cömertliktir kardeşim. Ne paranı saçıyorsun, ne de paran bitecek diye kalp kriz geçireceksin cüzdan elin gittiği zaman, bir sadaka vereceğin zaman. Arkadaşa ne haddinden fazla güveneceğiz ne de ona hep güvensizlik içinde olacağız. Onun da insan olduğunu, nefsine veya şeytana uyabileceğini düşüneceğiz, gizli ve mahrem bilgileri söylemeyeceğiz. Herhangi bir sebeple aramız açılırsa sırrımızı ifşa edebilir veya bir gün koz olarak kullanabilir. Ama düşmanın kafir bile olsa iman edip en yakın arkadaşın olabilir düşmanlıkta ileri gitmişsek sonra mahcup olabiliriz hasılı Allahu Teala'dan niyazımız odur ki bizleri doğru yoldan ayırmasın aşırıya meyledip de yolu şaşırmaktan muhafaza buyursun bize vasat ümmet deniliyor biz ortada gideceğiz hanımımızı kocamızı severken çocuğumuzu da dengeli paramızı harcarken de dengeli ibadetlerimi yaparken de dengeli. Birine bir sevgi duyduğumuzda bu cemaatimizin hocası tanınmış bir alim veya kapı komşun da olabilir. Ona hatasızlık isnat etmeyeceğiz. Ne göklere çıkarmaya çalışacağız böyle bir adamdır, şöyle bir kadındır, her dediği doğrudur diye ne de yerin dibine sokmaya çalışacağız. Denge. Her şeyi denge. Dünyanın dönüşünde Azıcık bir dengesizlik olsa diyor bilim insanları, dünya mahvolur. Havadaki oksijenin küçük bir dengesizliği, kalpteki o atımın bir dengesizliği, arabanın tekerlerinden bir tanesinin dengesiz olması ve dengesiz insanoğlu. Allahu Teala cümlemizi iyi insanlarla karşılaştırsın, hayırlı ameller yapıp, kendi rızasını kazanıp, dünyadan, kul haklarından beri olarak, helalleşmiş ve kurtulmuş olarak olarak ölmeyi Allahü Teala'nın rızasını alarak anne babanın da rızasını alarak cennete gitmeyi cümlemize nasip eylesin. Evlatlarımızı da hayırlı evlat eylesin. Onları kendine döndürsün. Bizler yardımcı olamıyoruz birçok konuda. Ya Rabbi ne olur sen yavrularımızı, evlatlarımızı ne olur ailemizi ve nefsimizi ıslah eyle ve kardeşlerimize hidayet buyur. Amin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem.